Yabancı müzik dinlemenin hükmü nedir? Yani Benim müziğin yabancısı, yerlisi olmaz. Biz şöyle diyoruz, eğer o müziğin sözlerinde bizim inancımıza ve ahlakımıza uymayan sözler varsa onları dinlemek doğru değildir. İster bu Arapça olsun, ister Türkçe, ister İngilizce veya başka bir dilde olsun. Veyahut da müzik delim ki suçe teşvik ediyorsa, mesela cinselliği, teşvik ediyorsa veya isyana teşvik ediyorsa veya isyana teşvik ediyorsa veyahut da sizi e, ibadetten alıkoyuyorsa o zaman caiz değildir. Değilse yani yerli veya yabancı bir müzik fark etmez. Fark etmez. Dinlenebilir. Evet.